Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz akıl-nefis dengesi ve bunalım. Akıl-nefis. İkisi arasında eğer bir denge kurabilirsek insan huzurlu yaşar, mutlu yaşar. Dünya sahareti iyi olur. Eğer bu denge bozulursa Dünya zisyanın karar, ağrı tabi helak olur. Önce bakalım inşallah akıl nedir? Buyur Aleyhisselam adetleri Evvelüme halakallahü akla, Evvelüme halakallahü akle. Allah önce Mevlam Celleşan'ı aklı yarattı. Evveli me Allah. Yani ilk yerden akıl oldu. yok <gülüyor> lehû Allah Cereşan'ı akla buyurdu. Akbil ve Tabii Tabi akıl nedir? Nasıl bir şeydir? Bunu bilemeyiz. Bu madde ötesi manevi bir haldir bu. Ama Allah Cereşan'ı yani her şeyle iletişim kurmaya meylamız. Burdu meylamı aklıla akbil dön, yüzünü dön, fi akbele hemen döndü, itaat etti. Sümük aleyhü edbir fi edbere. Elan burdu sonra aklını dön, döndü, hem itaat etti. Sümük aleyhü. Allah burdu aklıla halaktı halka eklem alayi minke. Buydu melen ey akıl senden daha değerli bir şey bana yapmadın melen buyurdu. Allah katına demek ki en değerli şey akıl, akıldır. Ve üsibü ki usibi ve bir ki uakibu. Ve usibi ancak senin ile kullarıma ödül veririm, seyahat veririm ile. Yine seninle kulları azap edelim kulları, azap ederim. Bir varlıkta, mahlukatta insan olsun, başarılı olsun Eğer akıl bilinç varsa, o Allah'a benliğine muhataptır. Ve onunla seyahat alır ve günah girer. Eğer bir varlıkta akıl yoksa, o Allah emirlerine muhatap olmaz. Kur'an-ı Kerim'de hep Mevlam hitap akıllara. Efra-i gibi. Mevlam bu Akıl etmezler mi? Bundan dolayı İslam'da da namazın, orucun, hacın fazlası için önceleri gerekiyor. Akıl şartmış zaman. Hayri olacak, akıl olacak biliyoruz böyle. Demek ki insanda olsa Allah korusun eğer akıl olmazsa doğuştan veya sonradan akıl olmazsa o kimseye namaza farz olmuyor, oruçta farz olmuyor, hacca farz olmuyor. Bu kişilerin bedensel görünümü, fiziksel yapısı. Ne kadar gen, zinde olsa, güzel de olsa ama akıl olmayınca, akıl olmayınca o kişi muhatap olamıyor. Hadıştırıp tabirinde Ramız-ı Hadış'te Nefse gelince sümme halekallahu nefse allah Teala sonra nefis yarattı, nefis. Her insanda Ruh değil bir şey var. Ruh. İnsanın aslı, özü, kalıcı kişiliği ruhtur. Ama neden, nasıldır? Bunu bilemiyoruz, göremiyoruz. Yani aslında biz ruhuz. Beden geçici. Beden ölür, çürür, hasta olur, halde geçer, ruh kalıcıdır böyle. İnsanın öz ruh olduğu halde ama Ruhumuzu bilemiyor. Bunun gibi akıl nedir, nefisedir bunların da tabii kününü detayını bileyimiz bunların da. Sonra mevlam nefsi yarattı. Pekâle leha bil. Mevlam burada nefise de dön. Tevcih eder yüzünü. Felim <gülüyor> tüccü etmedi dönmedi yani. Allah emrini dinlemedi, nefis. Sümme kâle liha. sur Sonra Allah Teâlâ Celleşşâni'yi nefise buyurdu. Men ene ve men ente. Ben kim, kimsin? Meylem sorurdu. Fekâlet. Dedi ki nefis ene en e ene ve ente ente. Ben benim, sen sensin dedi. Allah tanımadı nefis. Meylem azab etti bunu bin yıl cehennem ateşinde Çıkardı, sordu. Yine aynı şekilde, ben, benim benimsen ses neydi? İki bin da yola gelmedi. Sonra beni aç bırakılınca, nefis boynunu büktü. Açlığa dayanamadı. Dayanamadı. En terabbi beni abdük. Sen Rabbimsin, beni sen yarattın. Ve sen kulum dedi. Açtakiler, terbiye oldu nefis. Şimdi bakalım inşallah insan dışındaki diğer varlıklara. Melekler önce. Melekler madde ötesi ruhsal varlıklardır. Onların yazdış maddeleri nurdur. O da madde ötesi. Bunun için gözle görülemezler. Meleklerde Nefis yok. Aklı var yalnız meleklerde. Nefis yok meleklerde. Yani melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, üremezler, eşlenmezler. Melekler özel varlıklar. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler dahil bu tür canlılar yaratılışlar bunu aşama aşamayarlar insanlar. Aşama aşama. Toprak modellerinden bitsin hayata dönüş, kan, hücre olma, döllenme derken embriyon, cennin, fötüs derken dünyaya gelir bebek olur, çocuk olur, genç olur gider. Aşkın şu yaratılır. Böyle aşama yaratılığı içinde insan sonu böyle olur. İnsan aşama aşama geriye dönüş yapar. Orta, yaş, gerileme, yaşlı ölüme gider insan böyle şey. Melekler, böyle bir melekler. Melekler madde ötesi alemlerdeki kurallara bağlı onlar böyle yaslı melekler. Ve Allah'ın bir kün emriyle o aleme aleme emir dönüyor. O aleme her şey emirle olur. Dünya gibi madde karışmaz orada. Melekler de nefis olmadığı için melektere günah işleyemezler. Çünkü günahların kökü nefis. Nefis ve Yani öfke, şehvet ne varsa bunlar nefisinin özellikleridir. Ve günahların kökü nefistir. Melektere de nefis olmadığı için günah işleyemezler. Allah Allah'ı isyan edemezler. Onlara melek ne buyurursa onu hemen anı yaparlar. Bir de kim Adem Aleyhisselam'a Peygamber buyurdu, si etme deyin. Hemen seji kafanızlar onlar. Yalnız bir farkları var meleklerin bizden. Meleklerin gibis olmadığı için onların Allah itaatleri, Allah Celle Celalü teşbihatları Melekler Allah'ın zikri yaşarlar. Bizim havayı solumamız gibi, on Allah hamd ile teslim ederler sürekli. Eğer mey Allah ziket yaşayamazlar. Onun havasını budur. Ancak meleklerin ibisi olmadığı için, onlara imtihan olmadığı için, onların cennette cennet bir yok cennet Yani melek cennete girecek diye bir şey yok. Cennet yanmayacak Hatta meyveler maddi olduğu için cennetin asla melek, cennetin asla melek. Ağaçlar, meyveler, işte saraylar, köfteler, akarsular, rengarenk o güzellik kokular. Ama cennette ne asla melek? Cennetin asla melek. Meyve yemez, yani su içmez, gerçekten etkilenmez. Ne gerek meleklere? Allah gerek Allah Celleşah Yunus Yürümseme dediği gibi istene versen anı cenneti bana seni göre seni diyor. İstene versen anı cenneti ben onlara isteyenler cenneti bana seni göre seni diyor. Allah gerek seni. İşte insanda gönülleri gönüllerde anne hani melek gibidir. Eğer bir günü güyahta arınsa bir gönül arınsa günahdan, durulansa gönül, melekleşir, melekleşir. O gönül ne ister? Allah istedir. Vevla ister. Mevlam, Mevlam der muhteremden. Leyla'dan geçer, Mevla ister. Gönül de böylece. Meleklerde nebis olmadığı için, işlerinde, gönlünde daralma, sıkılma olmadığı için, onlar bunalıma girmezler melekler. Hayatı uzundur. Binlerinde yaşar yaşar melekler. Yaşamazlar, olmazlar, yorulmazlar. Bir an bunalıma girmezler, huzur yaşarlar melekler. Ve meleklerin de makamları beliridir. Bir melek ne kadar ithal ederse makamını aşamaz. Üç de de olmaz. İkinci varlıklar hayvanlara bakalım, hayvan alemine. Hayvanlarda aynen bizim gibi maddeler aynıyla yazılmadı onlarda, aynı maddeler toprak maddelerine evet yani hayvanlarda. Tabii aşam aşam hayvan yaratıldı ve üreme yoluyla diye gir hayvanlarda. Hayvan ile bir, bir fark var. Meleklerde akıl var, nefis yok. Akıl yok nefis hayvanlarda. Yani hayvanlarda akıl yok, nefis var hayvanlarda. Hayvanlarda akıl yok, nefis var. Meleklerden tam zıttı hayvanlar. Hayvanlarda akıl olmadığı için de onlar Allah'ın emirlerine muhatap olmuyorlar. Yani namaz, oruç, şu haram, bu sevap böyle bir kural yok onlara. Onlara peygamberi gelmiyor hayvanlar. Onların ancak bir nefisleri var. Bu nefislerini isteği doğrultusu yaşar hayvanlar. Yenme, içme, işte kimi can derdiyle, kimi er derdiyle koşuyorlar, avını yakalar, avından kaçar, boğuşuyorlar, çarpışıyorlar, şu derken, onun hayatı budur. Hakları budur. Hayvanlara da cennet yok, cehennem yok hayvanlara da. Yalnız hayvanlar mahşeye gelecekler. İkinci suf <gülüyor> süfendi anda bütün hayvanlarda tekrar dirilip mahşeye gelecekler. Niye? Halkı almak için hak Hem kendi aralarında hem insanlarda. Çünkü hayvan da olsa onda nefis olduğu için bir hayvan haksı orayınca o zaman hayvan sıkılmış, daralmıştır hayvan onda. İntikam duygusu onda kalmıştır. Hayvan tatmisiyle ölmüştür anda İşte hayvan hakkını alması için ve intikam duygusu tatmisiyle takmak için başlayacaklar. Biri bile birbirlerinden. Sonra insanlar hakkı, insanlardan hak alacaklar. İnsanlardan. Hayvan hakkı çok zor. Çok zor böyle. Peki nasıl hak Mesela insanlar şey yapacaklar. Onlar ne yapsın sevabı? Ne yapacaklar? Bir karınca bile olsa. Mesela bir insan göz göre göre bile bile karıncayı öldürdü. Yani ondan sakınabilirdi. baş verdi, kaba davrandı, karınca kişi ezdi, bastı ezdi. Karınca mahşerde hakkını isteyecek, karınca. O karınca büyüyecek ama. Allah büyütecek. <gülüyor> Dev gibi olacak. Dev gibi olacak. O küsü verenek kişi altına alacak, bunu ısıracak, ezecek, ezecek, hakkını alacak, tatma olacak bunun gibi abrin, kedi olsun, köpek olsun, tavuk olsun, olsun, yani bir insan bir tavuğu keserken bile, bir kurnayı keserken bile eğer halsızlık ederse, canlı biraz fazla yakarsa hayvanın normal dışında hak alacak böyle. O hayvan büyüyecek. Büyüyecek hayvan. Dev gibi olacak. Gerek hayvanı, hayvan, gerek insan hakkı alırken topak olacak bu şekilde böyle. Soran olacak müteremler bulacak Mevlam sevgili kulunu tutar Küni tura böyle. Kulunu tutar baba. Toprak olun. Böyle olacak. Toprak olur böyle. Bir anda hep köpek havlaları, bir anda ölecekler. Hemen aynı anda topak olacak biz hayvanlar. Aynı anda topak olacaklar. Bunu gören Kafirler ne yapacaklar mahşerde? Ne yapıyoru? Bütün kafirleri yaleyi teni kün tütura baca etter diyor. Bütün <messizlik> kafirleri kün tütura O kafirler mahşerde kitiyor olmuyorlar. Korku, ızdırap, açlık, susuzluk, zabanlara bunları bekliyorlar, bekliyorlar. Bu kafirler için, bildikleri için artık orada bir çaresizlik içerisinde. Ah Çırpma, pişmanlık böyle. Yanıyorlar. Ne istiyorlar? Ah! Biz ölsek de tabak olsak. Zedden. İnsana gelince şimdi, gelim kendimize yani. Orada. İnsana gelince. İnsan, bir açıda melek, bir açıda hayvan insanlar. Yani insan ruhsal açıdan, melektir insan, her insan. Melek ruhsal açıdan. Ruhlardan nurdur aslında. da Ve insan nefis olduğu için de insan o açıdan da hayvandır. bedensel açıdan. Şimdi insan eğer dünyada aklın yerinde kullanabilse, aklı da şerata bağlı olsa, kitaba peygamber balı olsa. İnsan aklı ile bula bir bulabilseydi eğer insan bir şey bilseydi peygamber gelmezdi kitap gelmez muhtemelenler. Akıl yardımcı olabiliyor ama aklında hocası gereği, o hoca ihtiyacı vardır. Bu işin her dersin, her kitabın hocası vardır. Yani hocasız, öğretmensiz bir şey ama muhtemelidir. Çocuk, ko öğrenecek, eli başlayacak, ama hoca etmesi şartdır. Hocaya gider, ben bir şey televizyonda öğreniyorum, yine hocalar öğreniyorsun ortada ama. İkinci, hocalar üstüne böyle. Hocanın dışı elü, be, derdim böyle. Bunlara katmasını öğrenecek böyle. Oku, okuyacak. Tecrüb kolları vardır. Sonra tabi ilimler. Her ilim o iteci vardır. Dine gelince din de akıllı değil yalnız böyle. Akılsız <gülüyor> insan değil, öğrenemez. Akıl şarttır. Yani deli insan ilim öğrenemez. Dur duramaz, gel gelemez deli insanları. Akıl şart. Ama akıl bir değil ama. Hoca yazım böyle. Peygamber lazım, kitabım şiriyat adımda. İşte bir insan aklı Kur'an'a tabi olsa, Peygamber sünnetine tabi olsa, yani Şiriatı tabi olsa, akıl tabi olsa, nefis de aklın kontrolü olursa insan melekleşiyor. melekleşmiş insan nedir melekleşme? Kişi, insan dünyada Aile melek gibi olur böyle. Halim, selim, yumuşak, huzurlu, mutlu olur böyle. Allah tevekkü olur, sabırlı olur, aceleci olmaz, böyle çabuk kızmaz, cinselliğini bir denge altında kontrol tutabilir, haram yemez, kimseye bir zulüm etmez, kim incitmez, karıncayı etmez. İnsan melek gibi dünyadayken de. Eğer insanların çoğunluğu bu duruma gelirse dünyada gerçekten cennete dönüşür mu? Yani. yani melek gibi olmak böyle. Dersler yani melek gibi böyle. Melek gibi yani kimse önce zararı olmayan, barış aramayan, kızmayan, sabırlı olan, halim selim olan eğer akıl eğer akıl Kur'an'dan kopsa, Peygamber'den kopsa, Allah korusun başka ideolojileri benimsiyse akıl, onları aldansa, kendisi gibi insanların peşine gitse, onları putraşla kutsallaştırırsa, onların mezarına tapınaklara giderse, ne olur muhtemelenler? Allah korusun kişi saplattı işte böyle. Akıl yanlış yolda. Akıl yanlış yolda. Kırabası olabilir. Yani bilim adamı olabilir. Olabilir ama aklıyla kullanmadı. Yazık ki fanilere tapındı. Fanilere tapındı. Fani. Allah'a Allah Allah'a bıraktı. Allah bıraktı. Fanilere tapındı. Öyle. İnsan aklı ve kelle bağlılarını bilebiliyor. İnsanın farklı bu. Böyle der. Hayvanlara gelince Hayvan türleri kendine bilemiyorlar. Yani bir hayvan türü, ben de bir canlı varlıkım. İşte koyunum, keşim deveyim, kediyim yine bilmez mi? Yani hayvanlar. Yani hayvanlar kendi varlığı bilince değil hayvanlar. Öyle yaşa hayvanlar. Kadar. Hatta mesela bir koyun, boyucu koyun, büyük bir anneye baksa, orada bir koyun görür, onun kendisinden bilmez. Hemen bir kötü makisi o aynaya cama. Kur'an-ı Mısır'a. İnsan özelliği bu hayvandan farkı bu. İnsan kendi varlığının bilincinde insan. Yani ben insanım. İşte ben ismim şu. Aslım şu diye insan kendini bilir insanlar. İnsan kendini varlığını bilir. Eğer bu varlığını Allah'tan olduğunu bilirse elhamdülillah hakkı bulur muhtemelen. Aklın asıl görevi geleceği görmek ilerisini düşünmektir. Aklın asıl görevi ilerisini düşünmek, geleceği görmektir. İnsanın nefsiyle günce hayatını sürdürülebilir. Nefsiyle böyle. Akıl ne yapar? Akıl geleceğe dönüştür akıl böyle. Kış gelmeden kış hazırlığı. Yaz gelmeden yaz hazırlığı. Ölmeden ölü bir hazırlık. Yaşlı gelmeden hastalığı gelmeden yaşlılığı hastalığı hazırlığı. Akılın görevi budur. Allah'ın kursun akıl dev düşük, kalınca Nefis Emmar olunca, irade gücünü tam kapsayınca, kişinin unutur geleceğini. Ölümü unutur, Allah unutur, dinini unutur. Nefsi yan dağlar, de kişi i Teala kişi. Hatta melam biliyor, ben hümdü Yani bir insanın aklını derişe hayvandan da aşağıya oluyor Çünkü deriş celem olacak. İşte huzur mutluluk bunda. Huzur mutluluk bunda böyle. Günümüzde genellemede hepimizin arada bir şey vardır huzur mutluluk huzur. İşçi birazdan maaşımız zam gelse mutlu olurum, zanneder? Maaş gelir ama hiçbir şey değişmez. Kiracı kendi iyiyim ev alabilsem kâğıdan kurtulsam kurtulurum der böyle. Ev alır, hiçbir şey değişmez. Değer evlensem şey mutlu olurum der de. Evlenir? Hayır, gene huzur bulamamız. Yani parayla, puluyla, makamıyla, mevkiyle, çevreyle, ünüyle huzur olmamız. Huzur ne ile olur? Huzur. Kul dünyada melekleşirse olur. O gönül nurlansa, o gönül melekleşse, Allah'ı tanısa, Allah boyun etse, idha ederse, gönlü nurlanırsa, ahlakını bize ahlakla çevirebilirse, onu mutlu erişir. Böyle bir insan, tabu da ölecektir, ama ölümü barem olur. Ölümü barem olur. Böyle bir insan Ölüm vakti yaklaşınca... ...gözünden perdere kalkmaya başlar. Öbür alemle... ...bağlantı kurmaya başlar. Bu Herkes bunu fark eder ama böyle. Ağır hasta artık ölüm halinde... ...bak annem geldi der... ...babam geldi der... ...işte şu geldi bu geldi çok sebebi görme başlar o alemle. Yani dünyadan koptuğu kadar o alemle dönerek geçiyor. Döner Eğer Allah yolunda yaşamışsa, gönü nurlanmışsa, melekleşmişse, gönü pır pır olmuşsa, ne mutlu muhtemel muhtemelenler. Evliyalar gelir, sahabe-i ikram gelir, Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın ona gelir böyle ölüm anında. Böyle. Melekler gelirler. Onun için en büyük bayram, en büyük sevinç ölüm anında olur. Maleye bir törenle, merasimle evlere canını verir. Böyle. Ruh ayrılır bedenden, şu doğru götüre götürülür ruh. Yani insanlar ruhları çekil, cezbe çekilir bunda. Ne çekilir? O hangi gruptan ise o tarafa gidermedi. kötüyse ise kötü ile Da Böyle bir insanın kabirde nur olur. Kabir kabri genişler. Cennetten bahçe dönüştür kabir. Ya niye daha önce ölmedim ben der. O kabir görünce gibi değil. Değil Öyle olsaydı oraya peygamberler evliler görmez yer altına toprak hizesine. O Mevla Mevla öyle kadir muhtemel ki Mevla'nın böyle. O Mevla kulunun gönlünü bile cehennete dönüştü. Kulunun gönlünü bile. Öyle değil arifler. Öyle değil arifler muhtemel. Der. Cennet, cehennet insanın diyor, Kalbinde, gönlünde. ya da cehennemde. İnsan her şeyi kendi gönlünde bulur. Gönlünde. Neden? İnsan alemi musakgar. İnsan şu alemi ödü değil. Küçültülmüştür insanın şu anda böyle. Ne varsa alemde hep cihandan bağlı. Her insan gönülde cennete cennet de var insanın böyle. İnsan merkeştirse onun gönlü cennet baştan dönüştür. Durlanır böyle. Hatta o kişiyi içinden cennet kokusunda duymaya böyle. Allah korusun Kötü insan ne olur? Onda gönlü cehennem çıkan dönüştür. Tabi bunun kabirde öl olur önce evvel. Şimdi gelelim inşallah nefis terbiyesine yani huzurun tek adresi buralardan çıkıcı tek adresi nefis terbiyesidir. Nefis terbiyesidir. Kendi haline bırakılan bir nefis imad nefis o nefse nefsi emmare denir. Nefsi emmare. Emmare mübarek'e verdiğinde çok şey emmedici. Yani kötü emmeden nefis demektir. Böyle. Nefsi emmare. Nefis bir ağaca benzer. Manevi ağaca benzer. Tek Kökrenden kökten çıkar, hemen iki aralık, iki dal ayrılır. Böyle. İki tane kalın dal ayrılır böyle, Kökten çıkınca böyle. Bunların biri gazap, biri şehve dolanır. İki kök böyle, nefis böyle. Yani kalpte, alttan bu nifak tohumundan olan bu ağaç, kesen bu ağaç, iki aralık, biri gazap, biri şehve Nefsin iki kökünün budur işte böyle. Gazap, şehvet. Gazap, öfke, kızma. Demet. Sinirlenme, vurma, kırma, bağırma, çağırma. Abi bu gün köpek sıfatı bu. Bir, bir, bir köpekte kızdı mı, köpek nasıl havlular, havlular bağırır, çağırır, terler köpek. Elinden gelse karşılığında parçalar. Ancak kendini tatma eder. Ancak eder. İşte gazap bu Kimi de nefsinin bu gazap sıfatı eğer bedene hakim olsa, irade üzerinde egemin olursa insanın abdülün kepekleşi muhtemelen beri. Bağırma, çağırma, vurma, kırma, hatta öldürme, bıçaklama, silah çekme. Yani dakika içerisinde her şey gider. Ki şu anda deli gibi olan kişi anda. Aklı olmaz onlara. Aklı olmaz onlara. böyle. için şöyle derler, işte efendim, der, benim fakatini yaptığımı der, bilmiyor mu der böyle. Doğrudur böyle. Yani yarı iledir çıkardır böyle. Yani bilir ama yarı iledir, Problemiz bilemez bunları. Bir, Eylül Doğan biri, birinin arkadaşı yapıyormuş, komşumuş yani onu daha doğrusu, komşu yapıyor. Tabii evliya melek gibidir, her evliya. Her evde melek gibi bir böyle. Sabır, halim, selim, ahlak. Hepsi onlarda böyle. Allah aşkı, sevgisi onlarda böyle. Komşusunda çok sinirlenmiş komşu böyle. O da ama şey kızıyor, evinde camları kuruyor. Efendim onu bu yere atıyor, kuruyor. Her şey diyor. Tamam evliya, Arda nasıl ediyor ama kolay, düzelmiyor nefis. Kuru çabuk kuru çıkmıyor. Peki ne yapabildi Eylülullah? E bir ayna alıyor. Bu tam kızdığı anda, aşırı kız anda böyle aynayı tutuyor karşısına. Büyük aynayla böyle. Kişi kendi kendini görünce ''Aa ben böyle mi oluyorum kızınca?'' diye böyle. Kendinden korkuyorum. İnsan nasıl çirkinleşiyor o anda? Gözlere kan oturuyor. Yüzü nasıl o kişi anında dehşetli oluyor? Çok utanıyor böyle şey. Demek ki kızmak aslında yani öfke bir ahmalık muhtemelen değil. Yani delilik yani böyle. Kızmak böyle şey böyle. Her şeyi derlerinde bir atı sözü vardır. Tatlı söz tatlı dil yılanı çıkar derler muhtemelen böyle. Tatlılıkla her şey oluyor böyle. Hatta bir insan, bir anne mesela bir baba olarak bu çocuğuna seslenirken mesela Birden sert o da sert evet der, sert ölmez böyle. Yavrum derse o da anneciğim der böyle. Yani hemen tepki duvar bunlar derse böyle, şey böyle. Tepki duvar bunlar şey. Yani eğer çocuk daha küçük yuvadayken böyle sert kitaba alışırsa o da ona sert cevap verir elinde olmadan, öyle gider. Şunu şimdi terbiye daha yuvada böyle başlıyor. Sonra bu kuvve-i gazapta ne doğar gazaptan? kin, kibir, onur, benlik, haset. buna doğar kardeşim. Kim bu nefsinin gazap sıfatı, bu dal, böyle kuvvet endemi, bundan yeni dallar fışkırır. Yeni dallar fışkırır. Kim? kibir olur kişi var ya? Kindar olur efendim. Kindar, kim besler efendim. Oradan 40 yılı geçer, unutamaz ama bana böyle böyle yapmıştı der böyle onu unutamaz kim besler böyle? kibirli olur büyük demek büyük taslama kendi kendini beğenir böyle. onu kimse beğenmez dışarıdan ama o da, da kendini beğenir böyle. büyük böyle. büyük tasla onur benlik varlık riyaset hat rubiyet yani tek benim der böyle haşa Allah kendini koymaya kalkışır Diğer nefsinin dalığı da şehvetli. Şehvet, iştah anlamaya geliyor. İki ayrılır. Biri şehveti ferş, şehveti batın geliyor böyle. Biri yeme içme şehveti iştahı. Yeme içme şehveti böyle. Artık her gün çok güzel şeyler yiyorsun. Renkleri Tatları, kokular olsun, yapmacık olsun, hazır olsun, pastalar, şunlar, bunlar, rengâ, renk böyle. Bana düşkün nefis böyle. Halbuki bir ev yolaşlar yapıyor, ya. yeme ismine düşkü olan bir insan, ağzına aldığı lokma çiğnırsa iki defa, üç defa çıkarıp baksın. Yani kişi buna mı hayrandı? Kişi mesela vitrin'e bakarak pastala bakar, vitrinde bakar pastalara, e, renge arikt süslenmiş pastalar. Bak bakar, bak, şunlar bunlar böyle bir canlı şeker. Görünüm öyle görünüp böyle. Ama kişi o çok güzelin görüntü olan gıda maddesini ağzına ağzına çıkınca bir kaç çıkarsın, tekrar insen yiyemez bu ne oluyor sonra? Daha ağızlı bu hale geliyor. Üstü ve şimdilik bu hale geliyor. Ya mideye gitti mi? Kokuşuyor muhtemelen bir de böyle. Başta indiğimi ne oluyor? Aşağıdan gidiyor. Kalan basından çıkıyor. Tuvalete gidiyor muhtemelen. Bir gün Hazreti Behlüzade. zade, Arun Reşit'in kardeşi. Arun Reşit, Abbas halifenin en ünlüsü. Bunlar kardeş bunlar efendim. Harun Reşit, tabi devletin başkanı. O dünyanın süper gücünün de başkanı. Tek güç adam. Dünyada o anda. Kardeşi de, adı Pehlizade. O da Allah adamı celeyici haline. Allah'a gelen kişi böyle şey. Bir gün Pehlizade tuvalete girmiş. Sarayda tuvalete çıkmıyor. Tuhalette yokmuş fazla sarayda. Bekti, bekliyorlar. Çıkmayınca, acaba hasta mı oldu, düştü mü, ne oldu derlerden, merak ediyorlar. Ama işeden kapıyı kilitlemiş. Vuruyorlar, açmıyor kapıyı da. Abisi geliyor, onu haber veriyor. O bağırınca açıyor kapıyı. Ne yapıyorsun? Be? Deli diyor, hapıyor böyle. Ne yapıyorsun? Böyle diyor. Abi diyor, Tuvaleti şükürler elinde diyor. oradaki ki o dışkara baktım diyor. Peki neye baktınlara değilsin diye. İnsanlar bakar mı onlara böyle? Abi de onlara sordum diyor. Neyse böyle çirkinsiniz. Görünüm çirkin, kokları çirkin, iğrenç şeyler böyle. Onlara sordum. Neyse böylesiniz. Herkesin tıskını üstten böyle, pişkin bu şekilde. Şimdi tabi abisi alıyorduk. Ne derler diyor. Ne derler ki diyor biz böyle değildik. Baklava verdik, börektik, pasta verdik, muzduk, elmalı, verdik, karpuzdık. Ne bize dedik bizler böyle. Biz gibi amberdik böyle böyle. Ama insan işine bu hale geldik. işi bu hale geldik. Siz insanlar de karış dedi bana böyle. Demek ki bir insan da böyle dünya ehliyle karışırsa öyle Biraz günümüzde hanımlar böylece. Gün yaparlar. Herkes birbirini geçmeye çalışır. Efendim işte o bunu yaptı ben daha iyisini yapayım böyle. Nasıl yaptı formülleri, şunları, bu iş sağlığıları, bunlar artık o uğraşmak, uğraşmakla böylece hayatları boşa gitse mutlaka böyle. Hayat biraz sadeleşmeli mutlaka böyle. Yani insana yararlı gıda başka, o siz başka böylece. İşte... Nefsin bir kalın dalı da şehvetli. şeyvetin bir de neydi? Şehveti batını, yeme içme böyle. Biri giden tekrar yememe böyle. Hep farklı yeme böyle. Farklı yeme. Bunun bir dalda şehvetin cinselliktir. Cinselliktir böyle. Işte. Cinselin de başıboş olmaması gerekir ama. Ki Allah Celle alim, mevlam ne yapmış? Hayvanları mevlam bile, mevlamından sınırlamış hayvanları bile böyle. Hayvanların da bir eşcilenme zamanı var bu tabi. Hayvanlar bak, sokak köpekleri abilerin, kedileri, başı boş hayvanlar veya başı boş dabanlar köylücümede, e, onların da bir eşlenme zamanı var. Bunu kim zamanlamış? Bu kuralı kim koymuş bu dönemler? Yani cinselin başı olmaz cinselid. Bunda bir kuralı vardır. Bunu bir kısa zamanı vardır berse. Şey. Diğer insanlarda nikah bak, nikah berse. Rabbin nikah bu insan faz kılmıştır. Kişi nikah ile ancak bir kişiyle bir kişiyle o ihtiyacını giderebiliyor. Olması olmaz. İnsan nefsi tükenir mutlaka. İnsan yemesi olmaz, insan yaşayamaz bunlar lazım ama aşırı olmaması gerekiyor, normal olması gerekiyor bunlar. Sonra bu sevete ne doğar Dünya sevgisi doğar, dünya sevgisi. Ki dünyaya meleder, bütün her şeyin dünyaya bağlı. Böyle insan var, bir ev alır, evinin fayansının rengini beğenmez. Karabun desteğine beğenmez, kırdırınlar. Tavtuk tavtuk böyle vardı. böyle. Aynı şey o da görüyor. Nereye yani gidecek kişi, mazarı hiç girmez avta. Unutulan mezar. Yani insanın bütün himmeti, aklını dünyaya verince, perdesinin daha yeni perdesini beğen desteğine beğenmez. Başkadır güzel bir desen perde görür, türlü görür. Odan bak ister. Tabana beğenmez. Elbette sahipler o mübarek insanlar, için yemek yerlerinde yok tabakları Rabbet. Topra tabakları yapısun Rabbet. Onlar yiyecek bulamazlar Biz günümüzde tabak vermiyoruz tabak. Gidiyor işte falan yani bir çatal kaşık gördüm, Uçak gördüm, Şöyle tabaklar desenleri gördüm, kent tabanı atalar onları. Yenisini alacak. Tül üstüne tül. Eşya üzerine eşya. Halı üstüne halı. Eskimeden, eski yıklamadan elbise aynı şekilde. Bir gün tekrar giymeyenler. Dört halife var biliyorsunuz. Kuleba Raşin dediğim bunlara. Bir de bunların beşincisi var. Emini halifelerinden Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömür Abdül Bu Hazreti Ömer'in torunlarından geliyor ki ama O kökünden geliyor Ömür Abdül Aziz. Bu Emevi devletlerinde halifeydi. Yani devletin başkanıydı. Devletin başkanı Emevi devletinde. O Emevi devleti dünyada süper güç yani ya da Roma'ya emir verebiliyor. İstanbul Konstantineli'ye emir verebiliyor. Emevi devleti bu has Avdraziz evinden de reis başkanıyken bir hastalandı. Yatay evinde şey çıkamıyor. Kayın biaderi bunun ziyaretine geldi, kayın biaderi ziyaretine geldi. Bahtı ki halife enişesi oluyor üzerinde kirli bir gömlek var üzerinde. Kirlemiş, tellemiş, kokuyor, kirli bir gömlek var üzerinde. Karısına kızdı hanım o tabi. Kardeşim sen nasıl insansın, sen nasıl kadınsın sen? Bak Enişti'nin başkanı. Onu ziyarete gelebilirler. Bak üzerine gömlek kirlenmiş. Ney bu değişimdesin? Abi dedi. Abi. Ona tek gömleği var dedi. Bakın. <gülüyor> Emri Devleti'nin adamı. İmparatoru, Kralı, Padişah, Sultanı. diyen tek adamı böyle. Her gün şu altın evine geliyor, hazırlığı geliyor. Öyleyken ne diyor? Abi, eşimin Ömer'in diyor, tebi gömleği var. Sağlığında öldüğüyken bu evdeyken, bunu yıkardım, kurturdum diye hamaza giderdi, gömleğe giderdi böyle. Şu anda üzerine gidecek başka bir olmadığı için yıkayamadım diyor. İbrat böyle. Biz daha bir üşünde. Hem de mülçeyi zorlayarak taksitle. Yani taksit, kapitalizmin bir insana karşı kurduğu bir tuzak mıdır? Yani kapitalizm böyle, taksit böyle, kovalaştırma böyle. Tüketim hızlandırma, tüketim istafatı hızlandırma. Yani tüketim hızlandırma, israf hızlandırma. Biz ahram İslam'da. Yani kapitalizmin bir oyunu bu, tuzağı bu. Taksitler böyle, kovalyuklar böylece. Bunlar... İşte bir insan aklını dev dışarı bırakır da eğer nefsine tabi olursa Allah korusun onun işi gücü, himmeti, zamanı, her şeyi sırf nefisli tatbemeye çalışır. Daha güzel yesin, harama baksın, şunu yapsın, bunu yapsın, dünya ama dünya süsleri, dünya zinetleri. Bu kimsenin adı nedir? Nefsi emmaredir. Bunun özel sıfatı makamı. Nefsi emmare. Nefsinin tam emrininde. Her ne kadar namazı kılsa, namazı da kılsa da, ama zahiren namazdır. Yani gönlümde namazdır. Ama batın gerçekte, içinde namaz yok, içinde. Yani gören kişi bakar, ne güzel maşallah der böyle. Abdülzin almış, kibre yönelmiş, eli bağlamış, alnlarına okuyor ömerci. Ama içinde hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Allah ve namaza durur ama aklı dünyada, aklı işinde çöreme her problemi namaza çözer böyle. namaz her işin namazı halleder. Halleder. böyle. Hacı gider, dönüşte sor. Nasıl gittin der, o çok rahatım. O temiz çok rahatı, şöyle şu güzeldi, böyle güzeldi, şöyle güzel. Hep anlattığı dünya nefis Yani Kabe'den, Medine'den, Mekke'den bir şey alamaz bu kişi, alamaz. Kabe'ye bir bina olarak bakar, onun ma manibetini göremez. Evet, affeder böyle Kabe'yi ama orada gözü, burada gözü, burada peygamber sıfatı gider ki ona selam verir ama benim iş alamamlar böylece. Hacı da olsa, hoca olsa, ilim adamı da olsa nefsian muhare ise tamamen dünya kendini verir. Bunun bütün amacı nedir? Nefsinin tatmin etmek. Nefis tatm olmaz o zaman. Tatm Nefis tatminsizdir nefis. Doyunsuzdur nefis. İstediğini versin, yani en güzel sevdiği yiyeceği böyle artık kendini alamaz böyle. Yani nefsi istiyor bunu, istiyor en güzel şeyleri. Bunu ne kadar fazla verir, verir, yine doyamaz. Ama sonunda kendini almak şeker. Eğirme, göreme, sıkılma, hazımsızlık. Kendini artık bunları uğraşmak bakımından muhtemelen. Peki şimdi ne gerekiyor bundan kurtulmak için? Bu yepyeni alim adetleri Hadise Bey hakikde, adı adıvükken üstü En büyük düşmanı senken nefisim bu yepyeni. Nere nefis? Beni cem beyik, iki yanın arasında bulunan, içine bulunan nefistir. İnsanın en büyük düşmanı nefis, senken nefise böyle. İnsan farkında sürükler. Gazaba gelir, vurur, kırır, döker. Dikâh varsa, evlirse, boş boş adamı şunu bunu yapar. Hastalık yapar. Eğer bir yetki, samakam sahibi olursa, yandı o insanlar böyle. Hele biraz da kuvvet gazabiyeti fazla ise, abinin böyle köpek gibi saldırgan ise, vahşi ise ne olur, devletin başına geçti mi, Dünya savaşa korktu dünya. Dünya savaşa korkuyor bize. Kitap mes sana gelmesin Yani dünyayı kana boyandı arkadaşlar. O gibi gibin gelmesin bugün. Şimdi ne yapma gerekiyor? Hadish yerini Türümüzün en sevdiği İbn Mace'de. Bu arıstamaz maddeleri. ek süre müzik riha. Mizdik hazim lezzat. Mizdik hazim lezzat. Lezzetleri kesen ölümü hatırlayan çok. Lezzetler, dünya zevkini kesen, dünya zevkini kesen, şu bıça gibi kesen ölümü hatırlayıyor. İnsan olmanın, hayvan olmanın kurtulup melek olmanın ilk nedir? Başa ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama. hatırlama. Ölümü hatırlama yani her ne bakarsa baksın bunun sonu ölümdür böyle. Bir insan neyi severse sevsin sonu ayrılık kalacak böyle. Evi kalacak her şeyi kalacak hatta beden de çürülecek ruh kalacak ölümdür. Ölümü çok hatırlamak gerekiyor. Bu nefsan amare aklın kontrolden çıktı mı neye benzer? Şimdi kastlayan arabaya benziyor. Bir büyük araba düşünüyor ki yüklü araba bir de aşağıda doğru iniş yapıyor. Rampa aşağılara doğru gidiyor. Uzun rampadan aşağılara doğru gidiyor. Şimdi patladı. Araba kontrolü çıktı muhtemelen. Ne olacak? Böyle değil. Araban böyle. Devlet de bunun gibidir yani. biz allah Allah'a katsa şehvetten düşkünlüğü fazla. Ne olacak? Bilmez böyle. Harama gider, zinaya gider, oraya gider, bu yuvaları yıkar. Her şey yapabilir böyle gazabına e, mağlup oldu mu burukur yani Allah'ın dostlarından birisi bu bir kimse henüz daha evliya makamına çıkmadan önce günü uyanmış. Önce günü gerekir, dönüş için. gününde uyanma gerekir. Dönüşüsü. Gönülde bir nur belirirse, yani yani Kişi bir güzel bir şey yapar. Hayır yapar, iyilik yapar, bir şey yapar. Bir insan böyle suhabetten, şuradan buradan insan bir tat bir fiiz alır. Öyle bir anda gönül, bir uyanabilir. Gönül uyanabilir böyle. Gönüle bir uyanış böyle. Allah dönüş. Kişi kenarına görebilir Allah'a Eyvah benim yolum iyi değiller böyle. Fakat Olmaz sonra da çok mücadele lazım. İşte bu zat, Allah dostu, her makam çıkmadan önce, gönlü uyanmış. Uykudan kalkar gibi gönlü uyanmış, kendine geliyor, kendine geliyor, şey bakıyor ki, eyvah işim zor beni, Gönül kara daha. Gönül kapkara, gönül matta. kara böyle. Aceleci, sabırsız. Hatta böyle insan oturuyor da böyle duramaz böyle. Elleri hareket eder böyle, bak böyle. Şimdi sabırsızlık böyle. Nefsem var böyle böyle. Duruyor da duramaz böyle. Hmm. Canı sıkıldı. Paktar burçlar olmaz. Cami duramaz böyle. Cami de böyle, iş olmadı, emekli olduğu halde dışarıda oturur, bekler bekler. Ezanın bitten sonra işlere girecek ancak böyle. böyle. Namazı kıl mı da hemen kaçacak böyle nakşa hale. Hatta dikkat edin bakınız böyleleri arka safta durur, en arka dururlar. Böyle. Neden? Kaçması olması için öyle geçemezler bunlar. Yani böyle bir insan aceleci olur, sabırsız oldu duramaz. Otururken bile artık böyle stresten, sıkıntıdan elleri oynar beraber. Durdurulamaz beraber. bir şey. Halbuki biz olgunlaşınca kişi bir şey oturuyor böyle İkinci cennet koyar. şartla bir gözümü kapar, başka gönül eden böyle Allah aldıken, o ki onda cennet hayatını yaşamadır. Melekler size böyle bak, olgunluk böylece, sabır, selamet böyle, sükünat böyle, huzur, mutluluk böyle. Gönül aleminde bunlar ama gönül de, gönül mutlu olur, gönül huzuru bulur böylece. Saat derece camda oturabiliyordum. Saatleri oturabilir, böyle. Konur Allah sıyık edebilir, böylece. Şimdi bu zat ne yapıyor? Kendini yokluyor, kendini kontrol ediyor, kendini biliyor, nefsini biliyor. Rabbini biliyor zaten, ondan sayısı bile. Kendini bilince, tabii bir yol arıyor şimdi bu. Bakıyor, araştırıyor. Nereden başlıyor yol? Ölümü, hatırlama ölüme tam inanma, ölümü hazırlanma. Buradan başlıyor böyle. Oturuyor, gözünü kapıyor, i̇şte öldüğünü hayal ediyor. Öldüm, işte tereştirmeyi yıkıyorlar, onlar, kefene sarıyorlar, tavukuna koyuyorlar, mezara götürüyorlar. Bunları yapıyor, fakat yetmiyor yine, uyanamıyor yine gönlü. Uyanamıyor gönlü. Karar veriyor, bunu bir nevi canlı tatbikat yapayım diyorlar. Eşin çocuklarını onlara kayınpederine gönderiyorları. onları. Evi de kübüver en kenarındaymış alçak yer evi. Onları gönderince odanın ortasına bir mezar kazıyor. Aynı mezar çapında. En iyi bu yüksekliği derinliği ve çapında bir şukur kazıyor. Mezar yapımı Gidiyor çarşıya, kefen alıyor, geliyor. Yani evliyala evli olmuş ama kolay değil Mustafa Çok çırpılmıştır ambel, çok çırpılma abi o yollar böyle. Göz yaşını dökmek, ağlamak, çırpınma böyle, yalvarma öyle bir halde böyle, evliyalar böyle. Yaslamaz kız eve gidiyor, camide kendine kontrol ediyor yaslamazında. Namaz olmadı. Allah huzurunda bir şey alamıyor ama. Döyler, kof. Gönlü kara. Gönül duyarsız, e, ölü gönlü böyle. Evet, namaz alamıyor. Ancak hocanın sesi güzel olsa, bir bağırsa, çarsa o sesten, ses namazdan bir şey alır, nefsi alır. Bu mı evet, Eve geliyor çıkıyor üzerindeki ceket atı hekelere parasyonu var varsa bağırsa diyor, of diyor of ben bu oldum yarattığım ben diyor. ne olacak benim halim böyle ben bu durum nasıl yatarım mezarda ben, oturuyor bir yasa okuyorum diyor okuyor gene beğenmiyor ama olmadı böyle diyor olmadı böyle bir Allah'ın kelamı okuyor Allah'ın kelamı okuyorum ben Allah'ın kelamı okuyorum diyor On oh ne right. yıkanıyor Ben öldüm. Şu an ben yıkanıyor right. Yıkanıyor, çıkıyor, kullanıyor. Öldüm şimdi bende kefene sarılıyorlar right, right. Aldı kefene pişmiş boyuna göre tam kefen ama kefene sarılıyor Allah. Right. Almam dizine right. secerlerle pamuk koyuyor. Mezar çukur iniyor kendisi, ayağında iniyor. Gece karanlığında, ışık ve kandilini söndürmüş. Evi de köyün ve şiğerin en kenar kıyısında. Tabi o zaman gece hayat yok, yolda ışık yok. Şarjada sifir karanlık, o da karanlık. Mezar çukur daha da karanlık. Gece karanlığında kefene giyiyor, mezara iniyor. Sana dönüp annen yatıyor. Böyle. Öldüm beni mezara koydular diyor ama korkuyor ama. Bakıyor kefen içerisinde. da koymuş. Mezarda sana dönmüş. Zivri karanlık mezarda nefsi korkuyor. Korkuyor böyle. Çıldıracak korkudan böylece. Hemen kalk kaç. Kalk kalk kaç yani böyle. nefsi böylece. Ah nefisim ah. Şu anda ayağa kalkmay imkanım var. Gücüm var. Çıkabilirim ya Ama gün gelecek, belki yarın. Yani yarından önce. Gün gelecek. Bu benim başıma gelecek. Be bu kefeni giyeceğim. Bedala koyacaklar. Be örtülecek. O zaman buradan kaçamayacağım. Ne olacak halim? Böyle yani korku içerisinde Allah teybe diye Allah'ım. Benim gönlüm durlandır Allah'ım. Aç benim şehrim, sürüver bana Rabbim. Gönlüm aç Rabbim Allah'ım diye. Aç gönlümden uyanır ben derken. Duba'ya diyor. Epey kalıyor. Tabii korku içerisinde. Ey nefsim bana Rabbim izin verdi. Tekrar dünya dönüyorum diyor böyle. Yani dirilmiş gibi ben. Çıkıyor. Kefene çıkarmadan iki kat namaz kılıyor. Kefene bu <gülüyor> Namaz farklı işte ama namazı böyle. Yani kefene giydi. Öldü, paludel öldü, mezar hayatını yaşadı, oradan çıktı, Gece karanlığında iki yer namaz kılıyor, namazı gene farklı bir mi? Hakikaten korkmuş ama böyle, korkmuş böyle. Kevnen Allah'ın keveni çıkarıyor demler, konuk Allah zik ediyor, çok garip böyle. Yatıyor, bir iyi uyuyama, güzel uykuya böyle, böyle çok uykuya güzel rüyalar geliyor bana. E hoş güzel abi, güzel görüyor bunlar böyle. Sonra yine böyle bir tekrar dünyaya dönünce, kafe gelince, yine bu uygulayınca, Erandela o da Allah dostu karışım kurtarırlar. Yine biri, bir din kardeşimiz, ana şu an kendisi. Bu da bir gün ölümü hatırlamak için bir mezarlığa gitmiş. Mezarlığa gitmiş, elimi hatırlamak için ben. Yani mesela dolaşayım diyor amacı. Oturayım orada. Ben onlardan biriymişim gibi. Arada oturayım ben de böyle. Mezarlığa gidiyor. Tabii tanrıkları var, tanımadığı var. Ben. Yazı Ram okuyor derken, oturuyor bir mezar arasında. Ben de sizden biriyim diyor. Ben de öldüğüm diyor. Buraya geldim ben de diyor. Orada bakıyor, yakın bir yerden bir kazma köyü sesi geliyor. Kalkıp bakıyor... Mezarlara yeni mezara kazıyorlar. Mezarları kazıp bitiremede mezarı gidince mezarın başına gidip şu mezara çıkına bakıyor. Ey nefsim ben de buraya gireceğim diye kene kenara. Ben de buraya gireceğim diyor, böyle diye böyle. Bakayım kimse yok. Daha cansize gelmemiş. Mete iniyor mu? Mete iniyor mu? İniyor. Ayak üzerinden etrafa bakılıyor. Aynen bunu söyledi. Dem mezara girdim. Ayak üzerinden de Başım geldim yukarıda, kopa dedi. Bak gönbeledi de böyle. Gündüz. Sonra yatıyor mezarı bu. Kurumuş çamı yağmış kış değil mi demek ki mezar yatıyor bu. Ölü gibi böyle. Mezar dedi ve yatımandı dedi. Allah korktun o zaman böyle. Gibi gündüz üstü açık, gibi hava açık üstü açık gibi gündüz. Ve yemin etti, vallahi dedi. Mezarede yattığım anda korktum dedi. Korktum, zor durdum. İşte önce ölümü hatırlamak geliyor. Şimdi bilelim ki ölümü hatırlayınca hemen ölmez ama. Yazılmış muhtemelen. Ne fark eder? İnsan nefsini terbiye eder. İnsan nefsini beraber dizginler. Dizgini çeker. Kendine gelirler dedi. Bu nefsi ammare, nefsi ammare kötü evler nefis. Bundan kurtulmak için önce ölümü çok hatırlamak. böyle, Elden geldiği kadar canlı olarak ölümü hatırlamak. Sonra ibadetleri biraz da bilinç yapmak ibadetleri. İbadetleri böyle. Namazı yavaş okumalı, acele kılmamalı namazları. Allah huzurunda, oradan bize almak çalışmaları biraz. Bir şey almak çalışmaları. Ki insan bir sigara içiyor, bakıyorsun sigara bak nasıl çekiyor sigarayı? Yani pahalı sigara içiyor. Yani çocuğuna bir sınıf parası vermeye kıyamaz belki de, ama pahalı sigara içiyor. Bir de sigarayı bir çekiyor, çekiyor, çekiyor. Bazen bakıyorum camiye geliyor, camiye bile son bir çekiyor sigarayı, yani, ah sen de ayrıldım derden atıyor sıra yer oldu. Bak sigardan beri zevk oluyor. Zehir, duman böyle. Yani, Karşı zehir var başında. Öldürücü zehirler açısından var. Onlar zehir alıyor böyle. Sevişen bir insan ne yapıyor? Çaydan bir zevk oldu. Peki yok namazın tadı? Niye alamıyoruz? İşte bize alıcı yok. Verici var alıcı yok. Böyle. Bunun için Namazı güzel kılmamız yeterli namazı böyle. Namaz tuvalete başla, tuvalete başlar muhtemelen. Erkekte bile olsa etmemeli böyle. İdrar damlaları tam bitmeli, kesilmeli böyle. Eğer hemen tuvalete girip hemen çıkıp alırsa o namaz olmaz muhtemelen. Böyle. Çünkü, tuvaleten çıkar, idrar yolundan bir damla dışarı çıktı mı abdesti bozuldu böyle muhtemelen. Namaz kılıyor mu? Abdest namaz kılıyor mu? Kalamaz Allah Efelecik. Bunlar istibrah deniyor. İstibra. İdradan temizlenme anlamına geliyor Efelecik. Tuvalette biraz durmalı. Hapis dolanı meyletmeli. Altı ölsün böyle. Bir temizlensin. Çıkarıp biraz da gezinmeli biraz. Abdest almalısın böyle. Abdestin yavaş almalı bir abdesti böyle. Özen özlener böylece. İlk altı yıkamalı. Birazdan namazda huzur. Namaz, huzur azı böyle. Aramla sakınma gerekiyor. Gözünü, kulağını, dilini, müzikten, her şeyden buna sakınma bunları ve çok da zikrullah gül. Allah zikr hatırlamak gül. Zikrullah böyle. Buna da insan için alışılması gerekiyor böyle. Zikrullah böyle şey. Yürürken, otururken, oturuyken, abdesi, abtesi, hatta yürüp haldeyken bile zikr olur. O da zikr olur böyle işte. Ne yapar, isterse kısa olarak Allah. Allah Allah der geleceği alıyor ama yavaş yavaş ama Allah Allah Allah Allah, Allah. on kere, bin kez dedim Allah, Diyemiş diye miştemem boş yaptın Baş boş döndürmüyor ya, yavaş böyle Allah Allah Ağdayken kalbi Allah diyecek, Ağlayacak, Allah birdir. Odur müktirim Vali odur evrenin egemeni Allah birdir o da. O da yaratan ona döneceğiz böyle Allah. Allah, Allah'a. Allah. Veya kelime-i Bu tabii otururken açıp böyle la ilahe illallah la ilahe illallah derken kaybe illallah Allah bu şekilde. Buna dil alışır önce, dil alışır böyle. Önce kalp birden bunu sey kalamaz. Fakat dil bunu söyleyip söyleye bu zamanla kalbe iner derler. Kişi fakını olmadan, kişi farkı olmadan yani bir iş yaparken, araba derse bile, içinden Allah demek gelir içinden. İçinden böyle gelir. Bile. İşte bu nedir? Gönül uyanışı budur. Rüyasında Allah zik edermiş. Uyanışı Allah zikreder. Belki iş yaparken bile, yürürken bile gönlünden de duramaz öyle. Allah'ı kalbine gelir böyle. Bu da bunu devam eder. Bu nedir işte Elhamdülillah. Ve uyandı mı ondan sonra kul teyvhul bakamına girer. Buna denilen nefsi levvamedi. Levvame. Levvame kendini levmekle. Kınama kendini kendine. Kendi kendini kınama böyle. Nefse marası sahibi yalnız kendini beğenir kimseyi beğenmez. Orucunu beğenmez, namazını beğenmez. Herkese bir bahane bulur. Herkes aşağılar. var. Bir kendisini beğenir. Ama kişi uyanırsa Nefsi levame levvame basamağını ayağına bastığı anda tevbe makamına geçer. Tövbe, pişmanlık dedamet böyle. Kendi kendi kınama. bir kendine kendine böyle. Ne ben harama baktım? Neye ben içkişliyim? Neye ben namazını tehdit etmiştim böyle? Neye ben günü kalp kurdum böyle? ne ben böyle yapmıştım? Yani kendi keni kınama. Bu gerçek tevbe makamıdır. Bu kişi ne yapar? Bu kişi yalnız kendini, kendini beğenmesi mi? Bir gence bakar, belki o namaz kılmıyordur. Bilemem ki de yarın bu, belki namaza döner de, belki Allah dostu olabilir. böyle. böyle. Hatta bir kafir böyle görse, benim olacağım belli değil de sonra versen böyle. Belki bu iman nasıl olacak bana? Der, böyle. Yani kendi kendini kınama böyle. Kendi derdini düşer böyle. Kendini beğenme böyle. Namazını beğenme. Olmadı böyle. Olmadı böyle. Beğenmeme bu şekilde böyle. Düşün. Namaz kılar, Selam verir, bir bakar kendine ki yapamadım Allah'a. Peygamber de buyur Mekteram. Hakkı yapar edemezsen Allah'ın yapar. Hakkı yapar edemezsen Peygamber de bu şey yapar. İşte hadis cemaatimiz insana teala Mevla gönümü uyandırırsa uyandığınızı işlem muhterine böyle kul gönül uyandığına bir lafa gönlü böyle ibadetten, zikirden zevk almaya başlar. Allah döner ve ölümü hiç unutamaz ölüme. Ölmezse unutamayız. Ölüm, kefen, mezar, tabut ve tekrar dirilip mahşere gelme. Hesaba çekilme. Allah huzurunda. Her gün mesela okunuyor. Maliki mi Din deniyor. Fatiha'da. Maliki Yevmi Din. O Allah o din günün sahibi. Hesap günün sahibi Allah zileceği aleyhü. Gün güneşe kalkız mahşerde ödrumuzdan mahşerinde kızgın güneş altında beyin kanayacak tabanda ayak kanayacak izyamdan bedene birer çıplak kapışacak böyle ter ter katran gibi ter böyle baştan başa böyle nefesse alıp veremiyor san böyle Aç susuz. gün altında uzun bir zamandır uzun bir zamandır böyle hesaba çekilme böyle o stres, korku, pişmanlık orada. Ne orada? Ya Ali'den filan etmemiştim. Ya Ali'den iyi kaddemdil hayatı benziyor. Ya Ali'den iyi kaddemdil hayatı Ah ne olaydı? Dünyada burayı gönderseydim. buraya gönderseydim böyle böyle. Borçlu sen dünyada muhtemelen? Gerçekten dünyada çok kısa mıdır? böyle. Yani ne olursa olsun insan sona geldi mi İnsan bir geri dönüp baktı mı Hayat bir rüya. Bir fındık kapını doldurmazsa Doldur. hayat rüyadır dünya hayatı. Ama insan diye olgunlaşırsa insan melekleşir. İnsan huzurunu yakalar. İnsan mutlu olur. İnsan sabrı olur. Halim-i Selim olur. Uyumlu, uyumlu olur. Hoşgörü olur. insan ibadetten zevk alır. Allah dostlarına karşı İnşaat-ı fatih. Fatiha.